FM. Perişan FM Türkiye Radyoları. Türkiye radyoları Perişan FM Perişan FM Arena Sahte Raka Operasyonu <gülüyor> Yaptığı şok baskınlarla Sahtekarların korkulu rüyası haline gelen Uğur Düzdar ve Arena Son zamanlarda artan Sahte Raka olayı üzerine Olayın üzerine gider ve bu sefer de sahte rakı üreten gözü dönmüş canileri basar. Yer İstanbul'da bir sahte rakı imalathanesi. Baskın yapıldığı sırada sahte rakı üreticisi hazırladığı rakıları piyasaya sürmek üzere telefondaki ortağıyla görüşmektedir. Alo, alo, ha hazır olun. Valla kardeş işleri he? valla siparişleri yetiştiremiyoruz. Ya valla ben anlamıyorum ha, milen sahte olduğunu biliyorum ama yine de içiyor ya bu sıkı mı? <gülüyor> <gülüyor> Haa işlerine geliyor ucuz ya. <gülüyor> Ula, pşş, Oğlum yavaş yükleyin, tökeceksiniz rakını. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanızı vermiyor ha mi? gitti olan beş koli rakı. Nasıl kapatıyorum ben Gel lan buraya gel, kırt o. Ben sertim mi lan şunları doğru dürüst taşıyın diye Hı hı hı Abi kusura bakma abi Elimden boşaldı kaydı düştü abi ne olursun kusura bakma bir daha olmaz abi Doğru dedim bir daha olmaz <gülüyor> Bir daha olmaz çünkü bir daha şişe taşıyamayacaksın <gülüyor> Verin benim ver, ver şu rakıyı Arkadaşlar bu herif beş kutu rakıyı telaf ettiği cezası bu rakıdan bir yudum içmek Al üçle Al abi. Abi, apa ne olursun? Abi öldürme beni. Tenemel, ne öldürmezdi? İçine. Abi, i̇ç abi çocuğa çocuğa bağıştı. Abi. İç, içine. İçine. İç. İçine. İç, i̇ç, i̇ç. Ah, ah, ah, ah! Ah! Abi. Ah, ah da geberdin. <gülüyor> Aldırın lan şu erfilleşini. Kim çıkıp burada bak. İçine, ah, içine, bu yine vurdunuzlar. Bu yine vurmayın. Kimi aramıştınız? Yenge evdeyse akşamı misafirliğe gelelim dedik. Mane sen müsait değiliz Hulusi Bey. Kaynanam evde bir başka zaman inşallah. Bu küçük satır hakuretçisi benim espri yaptığımı anlamadı. Mal mal bakıyor ve hemen soruyoruz. E, ana. Burada yerde bir adam yatıyor. E, bu adamı hemen soruyoruz. Bu adam niye yerde yatıyor? E, e, kendisi Etelek hasta olarak burada çalışıyor. Biliyorsunuz şirketlerin sakat ve hasta eleman çalıştırmaları zorunluları devlet istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa bizimle bir alakası yoktur yani. Alın beyefendiyi biraz e, dinlensin çok çalıştı. Dürü <gülüyor> kardeşim ya Adam ölü gibi yatıyor be. Valla kendisi çok çalışkan ölüyor. Yani ölü gibi çalışmayı çok seviyor. Eli yani üli saatlerde çalışmak demek bu olsa gerek. <gülüyor> Ve oğlum götürün dedik <gülüyor> Yani <ölü>. üli. <gülüyor> Ay ne diyorum ben ya üst üste canlı yayında. <gülüyor> Elemanı yani şey yapayım kaldırın buradan. Neyse <gülüyor> şey kardeşim elemanların durumu bir ilgilendirmez. Bu şişelerde ne var ha? Ne var bu şişelerde? Ee, şey, he. Bu şişelerde ne var? Ne var bu şişelerde? Yapma be onlar böyle biraz pahalı şey. Yani, <gülüyor> su var, su. Bakın su de rehber. Bak. Bak, bak bak su. Ya. ya ne suyu be? Üstünde yeni rakı yazıyor. Tıt tıt tıt tıt. Rakı mı yazıyor? Evet. Allah Allah. Kim yazmış lan buna rakı diye? Allah Allah, hiç fark etmemiştim. Hem de yeni rakı yazmışlar. Oysa yani ben dedim suya rakı ismi vermeyelim yanlış anlaşılır diye ama dinletemedim Mur Bey. <gülüyor> yani şimdi sen buna su diyorsun ve suya da rakı adını koyduk diyorsun ve sus atıyoruz diyorsun ha? Evet aynen öyle. <gülüyor> ben bile bu kadar iyi anlatamazdım yani <gülüyor> valla sayede... Sen kimi kandırıyorsun kardeşim ya? Sen kimi kandırıyorsun kardeşim? Hop sana diyorum sana kimi ee, uğursuzlar kendir yürü. Evet duydunuz dinleyiciler, sahte rakı üreticisi nasıl da piskin piskin konuşuyor kardeşim. Güzel kardeşim, hey. ayıp değil mi ya? Niye sahte rakı üretiyorsunuz ha? Sizin yüzünden kaç kişi, kaç tane adam öldü be? Ya vallahi ölümler önemli Uğur Bey. Hem rakayı içip de ölmeyen adam gördünüz mü? <gülüyor> Yani ha şimdi ölmüş, ha sonra ne fark eder ha bu zıkkı mı içersen ölüyorsun. Yitiler. Kardeşim zaten dilimizce rakı haram. Siz utanmadan sahte rakı yapıp harama bile haram bulaştırıyorsunuz be. Bu kadar durmaz ya. Teessüf ederim muhur bey lütfen. Ne zaten rakısı, nazik ruhumu incidiyorsun. Bunlar su, neden anlamak istemiyorsunuz? Su <gülüyor> Ne suyu kardeşim ya? Madem su... Madem su bunlar, su tadına bir bakalım şunlara bakalım. Bakalım o zaman, su mu bunlar o zaman bir bakalım. Bir, bir ee, ver maalesef prensip olarak tadına baktırmıyoruz. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> suyumuz çok kaliteli olduğundan her an formülü çalınabilir diye tadına baktırmıyoruz. Ee, mesela kolayı da ilk defa biz yapmış idik, Allah için Adamlar gelip tadına bakarak formül elde ettiler. Piyoza iğneyle geçirilip biz de tümtümızla ortadak kaldık. Bak kardeşim, yükkar <gülüyor> aldı tamam mı? Burada sahte rakı üretiyor ya? Patron, patron az önce on bin koli sipariş aldı Dedim rakılar sahte ama olsun yine de getir dediler abi Abi niye öyle bakıyorsun? Yanlış bir şey mi söyledim abi on bin koli sahte rakı sattım ne istiyorsun abi? <gülüyor> Ne diyor bu çocuk? Ne <gülüyor> diyor bu çocuk? Lan <gülüyor> kamera şakası mı yapıyorsun lan çay mı evet sala. Çevir çık çarı. Ürbey, ağzına git anlamıyorum. Evet dinleyiciler, Sahte Rakı Çetesinin bir elemanı farkında olmadan her şeyi itiraf etti. Ya vallahi billahi ben bu adamı tanımıyorum Ürbey. Belki de montaj olabilir. Bize komplo kuruldu. Hem bu Ervin sizin adamınız olmadı ne malum? Adam şimdi de utanmadan bize iftira atıyor dinleyici. Çekmeyin kardeşim çekmeyin ne çekiyorsunuz. Çekmeyin ya. Allah Allah çekmeyorsan lan. Bana alacak yura. Valla o kamerayı alır başını kırarım mı? Evet şu anda sahterlaki çetesinin ele başısı kameramanımıza saldırdı. Ee, Ağzı hakaretler küfürler etti. Basına uzanan eller kırılsın diyoruz. Ve hemen adamın üstüne atlıyoruz. Saldırın lan. <gülüyor> Yabama, yapma. Lan, yapma. Ulan, getirin <gülüyor> sahte şişeleri. Ulan, ulan, ulan. Sahte rakı üreticisinin kameramanlarımıza girişmesine bozulan Uğur Düzdar kendini feda ederek tüm çeteyle tek başına mücadele eder ve sonunda sahte rakıcı her şeyi itiraf eder. Ee, tamam abi itiraf ediyorum. Evet. Sahte rakı Fakat bunun adamları öldürebileceği aklımıza gelmemişti. <gülüyor> Allah gelmeyen başa geldi. Suçluyum. Ben hatımı izliyorum hakim bey. Hemen diyeçileri uzmanımıza dönüyoruz. E, sayın uzmanımız rezilliği görüyorsunuz. İnsanlar bir rakının sahte rakımı, gerçek rakım olduğunu nasıl anlamalı, e, ne yapmalı, ne etmeli efendim? Şimdi uğur beyciğim <gülüyor> bakınız. Sahte rakiye, sahte rakiyi anlamak için ...böyle akşamcı olmaya gerek yok. Evet. Akşamcı olup akşamları kadar zıkkımlanmaya, ziftlenmeye gerek yok. Evet. Şimdi öncelikle şahte rakiyi... ...böyle kokladığınız zaman... ...böyle kanarya böbreği gibi bir koku gelmesi lazım. Abici... Evet. Lan millet nereden misin kanarya böbreğini kokusunu ya? Kanarya böbreğiymiş. Sen de bir olsun ya uzman. Şimdi efendim daha basit anlatayım o zaman... ...sizin man kafa basmadı anladığım kadarıyla... Şimdi e, sahte rakı böyle ananas kimin kokar? Ananas. Ananas ananas kokusu mu? Hı hı. Ya bu adam beni delirecek ya. Kardeşim. Hı. Ya uzman kardeşim, millet ananası gördüğümü var ki kokusunun neredenmişsin ya ananas ne ananası ana, Bir dakika zırlama zırlama zaten para verdiğin yok öyle bizi melettiriyorsun Allah Allah, Allah. bir mikrofon hevesine çıkıyoruz. <gülüyor> şimdi o zaman daha basit bir şekilde şimdi herkes ananası bilmeyebilir tamam. Efendim bakınız sahte rakının kapağında tekel yazar Uğur Bey. Demek tekel yazar. He. Oğlum hasta etme adamı ya. ha gerçeğinde de tekel yazıyor buna. <gülüyor> Doğru. Gerçeğinde de tekel yazıyor. Allah Allah. Ee, şey, Uğur Bey. E, sahte rakıyı içtiğiniz zaman... ...midede şöyle bir yanma hissi verir insana. Allah Allah. Ya kardeşim ya. Ya sahte rakıyı millet niye içsin? Ay içince ölüyor gördük zaten. Millete içineceğiz sahte rakıyı. Sonra da ayıkla pirincin taşını. Böyle şey olur mu ya? E şimdi Uğur Bey o olmaz bu olmaz. Yani vallahi sen sende eşeğin kulağına sahte rakı kaçırdın ha. Şimdi yani sahte rakıyı millet nasıl anlayacak efendim. Şimdi o zaman millet içmesin kardeşim bu zıkkımı. Allah Allah rakıyı seven sahtesine katlanır. Aa, hayret şey ya. Neyse tamam kardeşim ya. Onu rakıyı içenler düşünsün Allah Allah ya. Şan FM Deri FM Dükke Radyo'da Dükke Radyo'da Dükke FM